Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhaba, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Birkaç hafta önce Tarih Vakfı, bildiğiniz gibi Cumhuriyet Tarihi'nin tartışmalı konuları başlığıyla önemli bir sempozyum düzenleyerek 20. yılını kutladı. Sempozyumdaki oturum ve sunum başlıkları vakfın bir anlamda çalışma ve odaklanma alanlarının coğrafyası gibiydi. Gibiydi diyorum çünkü Tarif Vakfı ve onun yayın kanalı olan Tarif Vakfı Yurt Yayınları oldukça zengin ve geniş bir alanda çalışmalar yürütüyor, yayınlar yapıyor. Üstelik her türlü zorluk, engel ve eksikliklere rağmen. İşte tam da bu nedenle Türkiye'de tarih yayıncılığı nemenen bir iştir. Bunu konuşmak üzere Tarif Vakfı yayınlarından Gürel Tüzün'ü davet ettik. Gürel Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle dilerseniz genel olarak yayıncılığın içerisinde tarih yayıncılığı yapmanın özelliklerinden bahsedelim. Örneğin tarih kitapları da yayınlayan diğer yayın evlerinin işleyişinden ne gibi farkları var Tark vakfı yayınlarının? Şimdi... Temel fark galiba bizim bu işi başlatmış olmamız esas olarak Türkiye'de. Sonraları çok yayılan tarih kitapları yayıncılığının ilklerinden biriyiz tarih vakfı olarak. O bir yol açtı ve sonra arkadan çok fazla kuruluş geldi. Özellikle büyük yayıncılar bu işe girdiler. Tabi onların pek çok, çok avantajı var. Çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Çok farklı yayınlar yapıyorlar. Dolayısıyla eğer bir dalda zarar ediyorlarsa, öbür tarafın karayla karşılamaları mümkün. Bizde öpek öyle bir olanak tabii ki yok. De üstelik arkamızda herhangi bir sermaye evet. grubu falan olmadığı için, e, bir bizim güçlüklerimiz tabii çok daha fazla. O yüzden biraz şeylerimizi yayın e, gel daha dar tutmak zorunda kalıyoruz. Daha az sayıda basıyoruz falan. Yani bu tip şeyler e, sorunlarla karşılaşıyoruz açıkçası. Ama e, şu sevindirici gerçekten tarih yayıncılığı e, Türkiye'de artık iyice kök saldı. Sadece kitaplarla değil dergilerle de biz evet. e, dergi çıkardık. Arkadan başka dergiler bugün işte büyük e, da tarih dergileri çıkarmaya başladılar. Bu da sevindirici. Gibi bir olay Bir de üstelik tarih programları yapılıyor radyolarda, televizyonlarda. Evet. O da e, bence olumlu bir gelişme. Özellikle e, televizyonlardaki tarih programları hayli yaygınlaştı ve popülerleşti. Evet. İşte o popülerleşmenin getirdiği bazı sorunlar var ama gene de sevindirici <gülüyor> bir şey. Peki e, aslında bu popülerlik meselesiyle de bağlantılı e, olacak uzmanlık konusu önemli bir nokta. Tarih yayıncılığında özellikle. E, diğer yayın evleri yayınladıkları bir tarih kitabının altına imzasını atıyormuş... Ee, ...şeyinde, ne derler, sorumluluğunda e, çok olmak zorunda kalmayabiliyor. Ama Tarih Vakfı yayınlarının böyle bir sorumluluğu var. Bir e, Tarih Vakfı ve onun bir yayınevi olarak. E, kitapların yayınlanmasının e, kontrol ve karar mekanizmasından biraz bahseder misiniz? O süreç nasıl işliyor? Tabii, şimdi bir sefer e, Tarih Vakfı yurt yayınlarının yayınladığı kitaplar Tarih Vakfı'nın amaç ve misyonuna uymak zorunda. Hı hı. Yani biz her şeyden önce bir şövenist yaklaşıma tarihte karşıyız. Ötekici, ötekileştirici bir yaklaşıma karşıyız. E, ayrımcı e, bir e, tarih anlayışına karşıyız. Dolayısıyla kitaplarımız aslında bunları e, yansıtmakta. Bu ilkelere uymak zorunda. E, karar mekanizması şöyle, yayın yurt yayınlarının bir e, yayın kurulu var. Bu yayın kurulu esas olarak akademisyenlerden hı hı. oluşan, e, çeşitli üniversitelerden akademisyenlerden oluşan bir kurul. O kurul e, bir takım öneriler getirebiliyor. Yayın e, koordinatörü arkadaşlarımız ya da yayın kurulunun işte, sekreterisini görüntülen arkadaşlarımız bir takım e, öneriler getiriyorlar. Orada tartışılıyor kitap hakkında bir ön değerlendirme yapıyor. Ondan sonra örneğin çevirisine karar veriliyor veya yayınlanmasına karar veriliyor. Yani böyle bir süreçten geçiyor. Ondan sonra tabii ki işte editörlük süreçleri süreci başlıyor. Editörlükte de içeriden zaman zaman zaman zaman da çoğu zaman da dışarıdan editörlerle çalışıyoruz, çevirmenlerle çalışıyoruz. Ama orada da çok ciddi bir kontrol mekanizması olmak zorunda. Yani kitabın Özgün biçimde de bir takım yanlışlar, eksikler olabilir. Onları mutlaka e, bulup çıkarmak, düzeltmek e, gerekiyor. Yani e, başka yayın evlerinden belki hepsini tabi e, buna katmıyorum. E, e, başka pek çok yayın evinden daha titiz ve dikkatli bir çalışma yürütmek zorundayız. Yoksa ilk başta mütevellilerimiz sonra <gülüyor> e, daha biraz daha geniş çevredekilerin eleştirilerine uğrarız. Ve zaten tarih fakvi yayınlarının da... E... ...neredeyse klan haline gelmiş bir okur e, kitlesi evet. olduğunu e, ve onların da uzmanlıklarının hiç e, yabana atılmayacağını düşünerek muhakkak onlardan da geri dönüşler evet. oluyordu. Umudumuz bu klanı genişletmek. <gülüyor> evet. Peki, e, Tarih Vakfı yayınlarını e, genel olarak şöyle bir değerlendirdiğimizde baktığımızda ve şimdiye kadar yaptıklarını göz önüne aldığımızda... ...söyleyecek sözü olan bir yayın evi olarak değerlendiriyorum. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız... Eğer doğru ise bu e, görüşüm, e, Tarih Vakfı'nın derdi nedir? Tarih Vakfı yayınlarının özellikle. Hadi demin dediğim gibi e, esas olarak bu yayınlar Tarih Vakfı'nın amacına uygun, bu amacı geliştiren, bu amaca yönelik yayınlar. E, dolayısıyla. O zaman vakfın amacı nedir? Tabii, ta, Tarih Vakfı'nın yani Türkiye'de bir tarih bilincini geliştirmek amacıyla kuruldu. Ve bu tarih bilincinin çeşitli özelliklerini biraz önce saydım. Ya bu şövenist bir e, bilinç değil. E, bu ayrımcı bir bilinç değil. Örneğin toplumsal de, cinsiyet konularında... Ee, ...var olan, egemen olan görüşten çok farklı e, bir takım şeyleri savunan, e, yaklaşımları savunan e, bir görüş. Dolayısıyla e, Tarih Vakfı yayın, yurt yayınları da hep bu amaca yönelik. Örneğin e, sadece tabii Tarih Vakfı burada yurt yayınlarından bahsediyoruz. Bizim yürüttüğümüz projeler sonunda yayınlanan kitaplar da aslında evet. o projeler de bu amaca yönelik bir de biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla kitaplarımızın bazıları da Türkiye'de sivil toplum alanının genişletilmesini e, sağlayan yayınlar. Ve tabii e, dergi de toplumsal tarih dergisi de aslında bu amaca hizmet eden e, bir yayın. Yani hem e, tarihi tarih bilincini geliştirmek kendi ama aynı zamanda bunu çok böyle e, ne katık, e, şey katı şey, asık bir suratla yapmamak, daha popülleştirmek popüleş, e, ve daha geniş kitlelere yaymayı da amaçlıyor kuşkusuz. Kitam da bu noktada belki şeyi belirtmekte fayda var. Özellikle projelerin sonucunda oluşan kitapların zannediyorum çoğunu ya da belki tamamını bilmiyorum e, şeyde internet sitesinde e-kitap olarak ee, evet. Açık kaynak olarak sunuyorsunuz Tabi e, onları sunuyoruz Bir de ayrıca zaten şu anda e, Idefix'de Kitaplarımızın bir bölümünü artık basmayacağımız bir takım kitaplar var. Bunların da e-kitap olarak sunulması için çalışmalar yürütülüyor. Çünkü biliyorsunuz yayıncılık piyasasında öyle çok küçük sayılarda her ne kadar sayısal dijital yayıncılık başladıysa da küçük sayılarda üretmek o kadar şey değil, verimli bir evet, çok uğraş daha değil. Çok daha fazla maliyetli. Halbuki bunu e-kitap olarak yayınladığınız zaman çok daha farklı geniş kitlere ulaşabiliyorsunuz. Örneğin bizim... Kültürel edebiyat kitabı binlerce defa indirilde. Evet. Buna karşılık bir tane iki bin tane bastık ancak onlar bitti ama bu arada sürekli olarak indiriliyor. O tabii iyi bir şey yani yayın yayınlanması, yayınlanması açısından yayınların olumlu bir gelişme. Evet. Peki tarih hakfi yayınlarının çalışma başlıkları altında Osmanlı araştırmalarından yeme içme kültürüne, İstanbul araştırmalarından dünya tarihine dek 17 farklı alan bulunuyor. Ve bu alanlarda toplam 200'ün üzerinde kitap yayınlanmış. Onu düzelteyim. 300'ün 300 üzerinde. 300'ün üzerinde. Evet evet. Peki yeni son rakam bu. 300'ün üzerinde kitap yayınlanmış. Evet. Ee, Türkiye'deki tarihçiliğin alanını olabildiğince genişlettiğini görüyoruz vakıf evet. yayınlarının. Peki bu çalışmalarınız akademideki tarihçilerin nasıl tepkileri oluyor? Bence gayet olumlu çünkü o kitapların bir bölümü zaten tarihçilerin de okuma listelerinde yer bulabiliyor. Ayrıca de yayın kurulunun e, esasında çoğunluğunu akademisyenler oluşturduğu için e, bu seçimler her zaman akademisyenler arasında ya da akademiyada e, gayet olumlu karşılanıyor. Peki e, akademide e, olumlu karşılanıyor dediniz ama e, bu hafta TÜYAP'ta düzenlediğiniz Tarih Vakfı'nın düzenlediği bir e, oturum oldu. Cumhuriyet'in ilk 10 yılı e, başlığında ve bu oturumda da Mete Tunçay ve e, Cemil Koçak konuşmacıydılar. Aslında Ahmet Kuyaş ve e, Zafer Toprak da vardı ama e, sağlık sorunları nedeniyle katılamamışlardı. Bu oturumun sonunda e, özellikle Mete Tunçay ve e, Murat Belge'nin e, her katıldıkları oturumun sonunda e, sorulan klasik sorulardan biri yine izleyicilerden geldi. E, siz burada Cumhuriyet düşmanlığı yapıyorsunuz Hı -hı. E, diye. Peki yayın evine Genel olarak bu soruyu sorarsak yayın Evi cumhuriyet düşmanlığı yapıyor mu e, şeylere okurlardan bu gibi e, tepkiler alıyor mu? Şimdi e, şöyle bir şey var tabii ki e, bu cumhuriyet düşmanlığı meselesinde önce bir sefer cumhuriyet nedir e, bunu e, irdelemek gerekiyor ondan sonra neyin düşmanlığını yapıyorsunuz evet. eğer şeyse. Bu tıpkı e, Nazım metin bir şiiri vardır ya, işte vatan dediğiniz buysa efendiler, ben vatan hainliyim der. Eğer e, cumhuriyet bazılarının algıladığı gibi, e, bugün kimiler işte buna ulusalcılık diyor, kimi başka isimler koyuyor ama eğer öyle e, yarı faşist bir e, cumhuriyeti savunuyorlarsa tabii ki onun düşmanı olmak. ki En ihtimalle yarı faşist. Ben e, daha hafif bir deyim kullandım. <gülüyor> Ee, o bakımdan e, tabii ki böyle suçlamalar geliyor zaman zaman. Özellikle bizim Türkiye'de sesi az duyulan e, bir takım etnik grupların e, görünür olmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız bu tip eleştiriler tabii ki alıyor. Ama yani bu eleştirilere e, karşın e, biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dediğim gibi bunlar gerçekten vakfın yapmaya çalıştığı, egemen olan tarih anlayışını e, kırmak için yürüttüğü çalışmalar... Çünkü e, objektif tarihçilik dediğim şey aslında çok ciddi sorunlar taşıyor içinde, barındırıyor içinde. Yani resmi tarih e, dediğimiz e, adlandırılan böyle bir garip bir e, yaratık var. Ee, bununla uğraşmak aslında yani bunla eğer uğraştığına saldırdığınız zaman da siz kendi tarihinizi yazmıyorsunuz. Sadece tarihin başka yönlerini ortaya koyup ondan sonra sözü okura dinleyiciye bırakıyorsunuz. Onlar e, yargılasınlar. Biz açıkçası hiç öyle bir yargılama yapmıyoruz. Cumhuriyet iyidir, kötüdür biçimde bir yargıya Hı. rastlayamıyorsunuz kitaplarımızda. Sadece biz e, farklı, e, şimdi bilmeyen bir takım hususları öne çıkarmaya çalışıyoruz. Peki tarih vakfi yayınlarından bahsederken dergicilik yönünden bahsetmemek olmaz. Ee, Kasım ayı itibariyle e, Top Sanat Tarih Dergisi 215. Evet. sayısına ulaştı. Ee, ama İstanbul Dergisi bunun karşısında e, ne yazık ki yolculuğunu sessiz selasız sona erdirdi. Hı. Bu dergi meselesiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Ben de İstanbul Dergisi'nin açıkçası çıkarım artık yayınlayamamış, yayınlayamamış olmamızdan çok mutsuzdum. Evet. Gerçekten iyi bir dergiydi. Ve ee, buna karşılık toplumsal tarihinde giderek daha güçlenen bir şekilde e, 215. sayıya ulaşması da sevindirici bir şey. Elbette. Ee, İstanbul Dergisi ne yazık ki e, satılmadı. Ee, yani e, satışları kötü olduğu için ve dediğim gibi tarih vakfında bunun arkasında duracak gücü olmadığı için Hı -hı. kapatmak zorundaki. Hatta bir ara kapattık tekrar yayınlayalım bir denedik ama ne yazık ki olmadı. O Türkiye'deki dergicilik anlayışından farklı bir yaklaşımı olduğu için yani kimse İstanbul'un e, o haliyle görmek istemiyor belki de. İstanbul'u işte farklı yönleriyle magazinel yönleriyle görmeye çalıştığı için bir dergi ne yazık ki başarısı oldu. Şimdi o dergi işte e, web üzerinden sunmak istiyoruz. Eski sayıları da olsa ha, tam koleksiyon Bunları, olarak. Evet çoğunmazsa insanlar ulaşabilsinler e, o yazılara e, o sayılara. Muhteşem bir hizmet olur bence. Çünkü evet. İstanbul dergisi e, sizin de belirttiğiniz gibi güncelli e, takip etmenin yanı sıra e, son derece önemli e, kaynak ve referans evet. noktası olacak bir dergiydi. Her sayısında farklı bir dosya konusuyla geliyordu. Evet. Yani kalkıp başka bir yerde pek bulamazsın İstanbul'un kapıları diye. E, Mesela. Onun üzerine bir dosya falan de, ne yazık ki yürümedi. Peki e, şimdi. Bir noktaya değinmek istiyorum ama bunu lütfen bir eleştiri olarak değil de yani daha doğrusu olumsuz bir eleştiri olarak değil de sıradan bir okurun bir beklentisi olarak kabul edin. Tarih vakfı yayınları tarihçilik zanaatı çerçevesinde çok önemli ve kıymetli yayınlar yapıyor. Bu yelpazesini ve sahip olduğu uzman ve editoryal kadroyu tarih üzerinden disiplinler arası çalışmalar yapan yayınlara genişletmeyi düşünüyor mu? Bu biraz tabii sadece bizim e, ne yapmak istediğimizde değil bu konuda çalışmaların olmasına bağlı. E, benim gördüğüm kadarıyla bir sefer tabii yurt dışında Türkiye ile ilgili biz özellikle çünkü ağırlığımız bizim Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemi, evet. Orta Doğu filan. E, bu konular yurt dışında çok fazla Türkçe'ye kazandırılacak bu tür disipliner arası çalışmak çok fazla yok. E, Türkiye'de tabii ki birilerinin bu konuda çalışmış olması, bu konuda Hı -hı. ürün vermesi lazım. ...ben bu konuda da Türkiye'de... ...yani bu bizim hani yayınlarımızın... ...bir zayıflığından çok, noksanından çok... ...Türkiye'de bu alanın biraz... ...henüz yeni gelişmekte olduğunu düşünüyorum... ...açıkçası. Eğer bu alan gelişirse... ...yani bizim bunu geliştirmek gibi bir misyonumuz olamaz... ...çünkü etimiz ne, Yok, budumuz elbette, ne diyeceğim. Elbette. Ama bu alanın gelişmesi... ...özellikle akademik dünyada gelişmesi... ...kuşkusuz bize de yansıyacaktır... ...sonunda diye düşünüyorum. Ama bizim... Özellikle proje e, çalışmalarının sonunda üretilen ürünler bu tür e, disiplinler arası yaklaşımlarla hazırlanmış ürünler oluyor. O bakımdan hiç olmazsa orada o eksikliği bir şekilde gidermek istiyoruz, e, çalışıyoruz. Ama dediğim gibi o projelerde sınırlı sayıda olabiliyor ancak. Belki de bu e, proje yayınları ile tarifakfi vakfı yayınları e, tarihçilik zanaatı içerisinde disiplinler arası e, metinlerin kitapların oluşması anlamında da e, yolu. ...açıyor evet. gibi düşünebiliriz. Hatta proje e, ürünlerinin çoğu tarihlik zanaatı içinde düşünülemez aslında belki de. O biraz daha toplum anlayışında, toplumun genelini kavramaya yönelik... E, ...günümüzü e, daha iyi anlamaya yönelik bir takım çalışmalar. E, evet, yapıyoruz. onlar çok daha e, güncele bakan evet. Evet. çalışmalar. Peki e, bu aralar tarih vakfi yayınlarının tezgahında, mutfağında neler var? Şimdi e, bir sefer e, bizim bu Necmettin Sahil Sılan Arşivinden başlattığımız e, çalışma sürüyor. Şimdiye kadar dört cilt yayınlandı. Necmettin Sahil Sılan Arşivi gerçekten çok zengin bir arşiv. Şimdiye kadar su yüzüne çıkmış pek çok şeyi e, orada e, buluyoruz. Kısma, kısaca e, Necmettin Bey'den bahsedelim mi dinleyenlerimize? Necmettin Bey çok e, ilginç bir kişilik. E, çalışma... Onun arşivinin neden önemli olduğunu... Tabii, çalışma yaşamına e, Meclisi Mebusan'da başlamış. Yani Osmanlı'dan itibaren. Osmanlı'dan evet. evet. Ondan sonra bir Büyük Millet Meclisi kurulunca orada çalışmaya başlamıştı. Tahrirat müdürüymüş, yazı işleri müdürü hmm. gibi... 1935'te Tunceli kurulduğu zaman pardon bir süre Cumhuriyet Halk, parti, Cumhuriyet Halk Fırkası sonra Cumhuriyet Halk Partisi partinin fetişliği yapmış. Daha sonra Tunceli milletvekili olmuş Tunceli olduktan sonra ardından da demok, elinde Demokrat Parti'ye geçmiş bu sefer Demokrat Parti'de parti, de parti fetişler. Çok renkli bir kişilik ve çok zengin bir arşiv biriktirmiş bu arada. Mecliste ondan sonra seçmenler ona pek çok rapor göndermişler. Mesela İlçin'de Gökçeada'dan gelmiş. Mektuplar da var. Raporlar var. Yuhçadalı kim neyin nesi e, kimin nesi var. Onları gösteren e, haritalar bilmem neler filan da var. Bu muazzam bir arşiv. Şimdi biz bu arşiv ve üstüne çok sayıda fotoğraf var. O dönem Doğu'da çekilmiş fotoğraflar da var. Biz bu arşivden yayınlara başladık. Önce Doğu raporlarını yayınladık. Şimdi e, bir birbiri sıra geliyor. Dört kitap yayınlandı. Arkasında en azından bir dört kitap daha herhalde e, yayınlayacağız. Harika. İkincisi e, elimizde e, şimdi yeni bir diziye başlıyoruz. O da Dünya tarihinde örneğin savaşlar, dünya tarihinde devrimler diye bu bir çeviri e, hmm. dizi olacak. Ama bu şekilde işte dünya tarihinde kadın ya da e, toplumsal cinsiyet Tematik gibi. olarak. Evet evet tematik bir tarih dizisi olacak. Öte yandan gene bizim arşivde olan sözlü tarih e, görüşmelerinden kaynaklanan, onlara dayanan bir dizi monografi yayınlamayı tasarlıyoruz. İstanbul Anistöpedisi'ni, bu yayıncılıkla biraz da dolayı olarak ilgili İstanbul Anistöpedisi'ni eğer mümkünse elektronik ortamda hazırlamayı tasarlıyoruz. İşte o konuda bir takım görüşmelerimiz de sürüyor. Bunların hepsi birbirinden önemli ve kıymetli çalışmalar. Umarım ee, okurlarımız, okurlarınız ve dinleyicilerimiz... Ee... Daha fazla beklemeden bu yayınlara ulaşabilecekler. Peki son olarak e, dinleyenlerimize tarih vakfının e, tarih dostu olun e, çağrısından bahsedelim mi? Tabii, tarih e... dostu olmak için ne yapmak gerekiyor? Tarih olmak için e, açıkçası e, belli bir e, şey var. E, tarih e, dost olmanın belli bir e, aidatı var yıldır. Bunu ödediğiniz Nedir zaman... Nedir bu aidat? Şu yıllık? andaki en son durumu açıkçası ben bilmiyorum. O konuda hazırlıklı Peki. değilim. Ben oradan tamam. çalış, oraya tamam. çalışmadım. <gülüyor> e, Ama internetten zaten ulaşabilirler evet, internetten o bilgiye. İnternetten, web sitesine ulaşabilirler. Evet. Bunu tarih dostu oldukları zaman ta, e, toplumsal tarih dergisini sürekli her ay alıyorlar. Artı e, kitaplardan indirimli olarak yararlanabiliyor. Hı hı. Tarih Vakfı yurt yayınlarından bir takım etkinliklerden rücresiz e, olarak yayınlan, e, yararlanabiliyorlar. E, bir ara bu e, 15 lira gibi cüzi bir da ama değiştiği için zaman içinde şu andaki hı hı. şeyi bilmiyorum. E, o dolayısıyla Tarih Vakfı ile kişiler arasında belli bir bağ oluşturuyor. Bir ara Tarih Vakfı yani bir kulüp, kitap kulübü gibi şey Demek çalışıp ne yazık ki çalışmadı Türkiye'de zaten bu kitap kulüpleri kimse Beceremedi, evet, biz de yani. beceremedik <gülüyor> Peki o zaman e, Web sitesinden Öğrenebilecekleri o miktarla evet. Hem Tarif Vakfı'na destek e, Olmuş olacaklar, dolayısıyla Tarif Vakfı Yayınlarına, evet. dolayısıyla Türkiye'deki tarihçilik zanaatına evet. Aynı zamanda da e, yıllık olarak e, Yıl boyunca e, Topsa Top tarih. tarih Dergisi'ne Abone evet. sayılmış olacaklar evet. Pekala Güral Bey e, son olarak ek, eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? Yani e, ben açıkçası Tarih Vakfı'nın kurucularından biri olarak aynı zamanda Tarih Vakfı'nın gelişmesinden çok memnunum. E, çünkü bu kadar zamanda işte 20 yılda 300 tane kitap e, Tarih Vakfı gibi kurmuşum. Çünkü Tarih Vakfı'nın kuruluş e, sermayesi nedir biliyor musunuz? 264 kişi kurdu bunu. Her biri 50'şer dolar verdiler. Evet. Bugünkü fiyatlı parayla nedir? Ee, 90 lira İşte 90 lira falan. Yukarı. Ee, 260 -90 lira hiçbir şey değildir. Evet, yani... Artı yurt yayınları o zaman yayınlanmaya başlamıştı. Yurt yayınları bütün stoklarını tarih vakfına bağışladı. Ve bu anlamda o sermayeyle tarih vakfı buralara geldi. O bakımdan... Bu gelişmeyi 20. yılda sürdüreceğimizi umuyorum ama tabii ki e, Türkiye'nin e, bütün insanların desteğine ihtiyacımız var. Özellikle bu konunun öneminin farkına varanlar. Elbette. E, çok teşekkür ederim. Umarım Tarih Vakfı'nın ve Tarih Vakfı yayınlarının e, 25. E, 55. yıllarında da yeniden birlikte oluruz. E, Güney Bey katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Efendim Tarif Vakfı e, Projeler Koordinatörü Gürel Tüzün ile Tarif Vakfı'nın 20. yılı vesilesiyle Türkiye'de tarih yayıncılığı çerçevesinde bir sohbet gerçekleştirdik. Matbuat Dünyası'ndan bu haftalık da bu kadar. Görüş, öneri, eleştirileriniz ve paylaşmak istediğiniz yayınlarla ilgili iletişim için e-posta adresimiz matbuatdunyası.gmail.com Ayrıca Matbuat Dünyası'nın Facebook sayfasını aynı amaçlar için kullanabilirsiniz. Haftaya yine aynı gün ve saatte Matbuat Dünyası'ndan bir başka konuyla buluşana dek şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.